Onlardan kimisi de yemin olsun ki eğer Allah fazlından bize verirse mutlaka sadaka ve zekatını vereceğiz ve mutlaka salihlerden olacağız diye Allah'a söz verdi. <gülüyor> Fakat Allah fazlından onlara verince onda cimrilik ettiler. Ve onlar Allah'a itaatten yüz çeviren kimseler olarak... Sözlerinden döndüler. İşte Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söyleye gelmeleri sebebiyle Allah da akibetlerini kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerinde devam edecek bir nifak yaptı. Bilmediler mi ki şüphesiz Allah onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bilir? Çünkü şüphesiz Allah bütün gizlilikleri çok iyi bilendir. <gülüyor> Sadakalar hususunda onu imkanları olup gönülden gelerek Çokça veren müminleri de zengin olmadıklarından, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları da ayıplayarak bu yüzden onları alaya alan o münafıklar yok mu? Asıl Allah onlarla alay etmiştir ve onlar için pek elenli bir azap vardır. La Estagfir wa Muhammed onlar için ister mağfiret dile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 Hasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Ve muhalifûn bi maqadihim ve ve ve anfusihim ve anfusihim ve Tebük seferinden geride bırakılan münafıklar Allah Resulüne muhalefet ederek sefere çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat etmekten hoşlanmadılar. Ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi sıcaklık cihetiyle daha çetindir eğer anlasalardı artık kazanmakta oldukları günahlarına bir ceza olarak az gülsünler çok ağlasınlar. فَإِرْ رَجَعَكَ اللّٰهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعْيَ أَبَدًا وَلَنْ تُخَاتِلُوا مَعْيَ عَدُوَّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّ Öyleyse Allah seni Tebuk seferinden sonra onlardan bir taifeye döndürür de bundan sonraki savaşlara çıkmak için senden izin isterlerse o takdirde de ki artık ebedi olarak benimle beraber cihat için asla çıkmayacaksınız. Ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa çağrıldığınızda oturmaya razı oldunuz. Öyleyse geride kalanlarla beraber oturun. <gülüyor> İllehum ve ve Onlardan ölen birinin üzerine ebedi olarak asla namaz kılma ve onun kabri başında durma çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık kimseler olarak öldüler Ve <gülüyor> Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak bu ısrarlı inkarları sebebiyle onlara hem dünyada azap etmeyi hem de affa layık olmadıklarından onların kafir kimseler olarak Canlarının çıkmasını istiyor. Ve ve ve minhum. Ve Allah'a iman edin ve resulü ile beraber cihad edin. Diye bir sure indirildiğinde. İçlerinden servet sahibi olanlar senden izin istedi ve bizi bırak evlerinde oturan kadınlarla beraber olalım dediler. Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular ve isyanlarındaki ısrarları yüzünden kalpleri mühürlendi artık onlar hakkı anlamazlar Lakin ve ve fakat Peygamber ve beraberindeki iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar ancak onlar içindir ve işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. lehum <gülüyor> Allah onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Ve ca'a'l-i lahum. Ve bedevilerden özür bahane edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise oturdu. Onlardan inkar edenlere yakında pek elenli bir azap isabet edecektir. Leys ala min.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 çok merhamet edendir. Ve savaşa katılmak üzere bir binek temin ederek bindirmen için sana geldikleri zaman sizi üzerine bindireceğim bir şey bir binek bulamıyorum deyince kendilerinden sarf edecek bir şey bulamadıkları için üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselerin aleyhine de suçlamak için bir yol yoktur.